قال الله تعالى في كتابه العزيز: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظروا نفس ما قدمت بها قبل وتتقوا الله إن الله خبير بما تعملون Okumuş olduğumu ayatü beyinat, ahkamı eskimeyecek olan daima genç ve dinç, mümine şifa, kafire hüsran olan Kur'an-ı Mübin'in surelerinden, Suriye i haşırdan bir ayet okudum. Birkaç hattan beri aynı ayetlerinde duruyoruz ve ondan taliplere, aşıklara şifa sunuyoruz. Bu aleme gelen... Bir çok şeyle karşılaşılır. ya mühim olan, ehem mühim olan dört şeyle karşılaşır. Bunların bir tanesi ölüm bir nehirdir. Bu nehirden bu aleme gelen bir <gülüyor> olmayacak. Herkes bu nehirden tadacaktır ve içecektir. Ecel nehrinde. İkincisi tefen bir Bu libası herkes bu aleme gelen elbisini çıkaracak bir libası, fahiresini. Bu libasa bürünecektir. Tabut bir binektir ki buna bilmeyecek olmayacak. Muhakkak surette bu alemigarenler bu tabutla bu alemden firar edip Rabbilerine münakal edecekler. Dördüncü kabir bir kapıdır. Mahşere giden, kıyamete varan ebedi alemin kapısıdır. Bu kapıdan geçmeyecek kimse yok. Bu içine yok olan ölüm nehri yani ölüm. İki türlü insanoğullarına gelir. Biz şimdi burada küfâr-ı hakisarın ehvalinden bahsetmeyeceğiz. Onlar için ölüm gayetle acıdır ve korkuştur. Müminlerden de asiler, hilkatlerinin iktisası olduğunu bilmeyenler, düşünmeyenler, parayı bulmayanlar o ölümün acısını tadarlar. Ölüm, baldan daha tatlı, şekerden daha elizdir. Kimin için bilir misin? Niçin geldi ve niçin gidiyor? Niçin halk olundu? Bu aleme niye geldi? Bu aleme niye geldin? Bunu düşene düşün. Bu aleme Cenab-ı Hakk'a ve Tekaddes Hazretleri niçin geldiğimizi Kur'an-ı Kerim'de haber vermek. Estaizu billah ve ma halaktul cinnu vel inse illa li'abidûn Biz görünen de görünmeyen kuvvetleri, insanları ve cinnileri halk eyledik ki bunlar beni bilir. Bana ibadet eyleyeler, yani insanın ve cillerin vazifesi görünmeyen kuvvetlerinin vazifeleri, Allah'ı bilmek, bulmak ve hakta olmak ve hakka ibadet kılmak, kulluğunu bilmek, aczine öğrenmek. Çünkü nefsini bilmeyen Allah'ı bilemez. Nefsini öğrenmeyen, kendi vücut iklimini okumayan, kendi kitabını tefekkür etmeyen, yani kendi kitabından mürat vücudunu, nefsini yani, çünkü hepimiz birer kitabımız. Hatta hatta her şey bir kitaptır okuyan için. Nereden? Seriyye'den Süreyya'ya kadar. Yani Arus'tan Simavat'a kadar yani, gözlerinin göremediği yerlere kadar. Kitaptır. Satırdır. Okuyabilen için. Gözünde ibret olan için. Kulağa hak kelam için. Dili Allah'a eden için. Gönlü Allah'a selen şu bir kitaptır. Okumak lazımdır. insan kendi vücudunu okumalı kitabını. Kitabın sana okutulmadan, kendi kitabını bu alemde okumalısın. Gene Allah seni hesaba çekmeden, muhasebe etmeden, sen kendi nefsini muhasebe etmelisin. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, alemler fahri. Alemler fahri, Allah'ın mahrubu, mergubu olan Muhammed aleyhi sallatu vesselam, ''Hâsilû kâble intuhâsebe' buyulmuş.'' Allah sizi hesaba çekmeden, siz kendinizi hesaba çekiniz. Okuduğu o ayette onu göstermekte. Ey iman edenler, ey beni dinleriyle, tevhid gönüllüleriyle bana inanıp beni sevenler, bakınız yarınki gün için ne hazırladınız? Yarın günden rahat ölümdür. Bu ölüm herkese mevguttur. Yani olunmuştur. Ölümden kurtuluş yoktur. Velevküntüm fî durucum müşeyyede. Demir kalalara girsek, burçlara çıksak, semavataki burçlara, nereye girersek bilelim ölümümüzü bulacaktır. Yalnız, aşık sadıklara ölüm baldan tatlı, şekerden daha elezidir. Çünkü ölüm babında, aşıklar <gülüyor> isim vusat Cemal vardı. vusat Cemal demek yani senin anlayacağın. Hatta ı ve Tekaddes Hazretleri, senin kismine göre dünya âleminde, bulunduğun makama göre, imanının lezzetine göre, ibadetinin zevkine göre, zühdüne, takvana göre, sana tecelliyatta bulunur ölüm anında. Mesela fakir olan bir mümin, ne kadar mükedder bu alem değil mi sen kafirlere verilen o büyük büyük apartmanlara, efendim villalara, efendim sahibiyedeki bunların yerlerine, otomobillerine imrenmeyiniz onlara. Onların gördükleri rüya. Ey aşkı ı sadık senin de gördüğün fakr zaruret görmüş olduğum bu adem bu da rüyadır. Misallerine bunlar evvel biz severmiştik vermiştik bunların. Fakat gene söyleyelim. İstimad hali unutuklarımızı hatırlayalım. Allah'ın nimetlerini sayalım ki cenab Hakk'ı sevelim. Allah'ın nimetleri sana bahşettiği nimetleri sen sayarsan, bilirsen Allah'a seversin. Allah'a müfi olursun, itaatkâr olursun. Ancak bir adam anlaması olmasa, e, o vakit o adam bulunduğu nimetin farkında olmaz. Ama saymadan da olmaz. Birçok nimetleri saymamız lazımdır. Sana vücut verilmiş, göz verilmiş, kulak verilmiş, el verilmiş, ayak verilmiş, öyle bir, öyle bir nimet seni Allah müstarak kılmış ki farkında bile değiliz. Mesela insan bir gözünü 10 bin liraya satmaz, sağlam bir dişini 100 liraya vermez, sağ kolunu insan 100 bin liraya vermez, bir ayağını 200 bin liraya satmaz. kadar sen bak ne kadar serveten maliksin. Bunun da bir şey var, ebedi, ebedi alemin müftahı sana verilmiş. Ebedi alemin müftahı tevhid-i şerif. Lisanda la ilahe illallah var. Herkese nasip olmuyor bu. Bu iman tacı herkesin başına konulmadı. Birçok insanları görüyorsun. Bunlar da senin benim gibi insanlardır. Birisi Brezilya'ya yetişmiş, birisi efendime söyleyeyim Avustralya'ya yetişmiş. Hazreti Peygamber ismini işitmemiş. Onlara efendime söyleyen bir vaiz gelmemiş, hat hat öğretmeye. Sana gelmiş. Sen battı <gülüyor> maderdeyken yani annenin karnındayken, rahimdeyken dahi sen ezana işiliyordun. Annen <gülüyor> la ilahe illallah diyordu. Ananla beraber secde ediyordun, Allah'a rükû ediyordun. Senin için büyük bir iltifat var, senin için büyük bir rahmet var, senin talihin yüce, sen kutsisin. Cenab-ı Hakk'ın ihsan-ı niye ona böyle olmuş, bana böyle olmuş, sorma. Kainatta hiçbir şey müsaade yaratılmadı. Kimi güzel, kimi çirkin, kimi kafir, kimi mümin, kimi hasta, kimi sıhhatli, kimi zengin, kimi fakir, kimi güzel, kimi çirkin, ha? ayrı ayrı. Sana da bu düşmüş ihsan-ı ilahiyede. Hani biliyorsun ya, İşittin söylemiştim Gene söyleyelim. Kert sordu Bayizli Veliyye. Sultan de değil, Bayizli i̇l Hazretler. Ey Allah'ın sofisi, aşıkı! İyi dinle! Kulağını benden yana ver. Düşün! Tefekkür eyle! Ey Allah'ın velisi! Senin ile benim Arabda ne fark var? Sende can varsa bende can var. Göster yalnız kelime mahsus değil. Bütün mahlukatıyla. Sende kan varsa bende kan var. Sende damar varsa bende damar var. Evet, sende aşk varsa bende de aşk var. Sende korku varsa bende de halk var. Aramızdaki fark mıdır bizim dedi. Hz. Deli'yi düşündü durdu. Hakikaten mühim bir soru. He? Görmüyor musun? Mandaları kesiyorsun. Sığırları boğazlıyorsun. Koyunları efendime söyleyin, kurban ediyorsun. Etini yiyorsun. Ne hakkın var senin? Onlar da mahlukat, ilahiyeti senin gibi yaratılmış. Farkın ne acaba? He, sordu. Sultan Bayezid durdu. Efendim nasıl olur bir veli durur mu? Durur. Herkaküllezi ilmin Ali, Allahü Teala bir kişiyi bir birbirini, bilenin bir üzerine Ali kıldı. İlimde el, elinin üstündür. Daha arşa kadar. Ben biliyorum deme. Kim kim ben Kale en Ali, ve cahildir. Ben biliyorum dedi, O cahil kimse? İnsan okudukça izi, cehli artar. Hiç olduğunu öğrenirsin. Gene hiçlik içerse sultan olduğunu bilirsin. Hiçsin. Zahiren, çürüyeceksin toprak olacaksın ama sultansın diye. Sultan Bayezid Kadir Esirah Hazretleri düşündü, dedi, ''Ya beni, ben sana cevap vereyim. Neden bu köpekliğe talip oldum Allah'tan? Beni köpek halk ettiği Allah'a talip oldum. Ne sen insan olayım diye Allah'a müracaat etti. Allah sana, senin canına insan elbisi giydirdi, bana hayvan elbisi kürkü giydirdi. Bana köpek kürkü giydirdi, sen insan kürkü giydirdin. Allah'taki fark bu. İşte bundan kurtulmak için bir kelime tevhid ki La ilahe illallah, onun Allah kafirleri hayvanlar gibi diyor cenab Allah. Kafirler hayvanlar gibidir diyor. Yemek içmekte, yazıp kalkmakta hayvandan hiç farkı yoktur kafiri. Hatta dalalette kafir hayvandan, vahşi hayvandan daha edna eşnadır. Onun Cenab-ı Allah gene kitab-ı keriminde Onlar, o kafirler işte hayvanlar gibidir. Dararette hayvanlardan daha edna ve eşnadır. Bir aslan,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 Ölüm, müminlere, âşık sadıklara, hirkatlerinin niçin halk olduğunu bilenlere, bu lezeti tadanlara, Allah'a kendi bulanlara, Resulullah'a güldü verenlere, bunlar efendime söyleyeyim, ölüm, bazen daha tatlıdır, elezdir. Hatta Yakub Aleyhisselam, 30 sene sonra Mısır'dan çıkan Yusuf'un gömleğinin kokusunu duyur da, Yusuf'un kokusu geliyor, dediği gibi âşık sadıklar, Ezrail'in emri ilahi alıp da kendilerine geldiğini duyduklara bakıp da sevinirler Allah'a cila Ama kafirler öyle değil, Kafir pek acı, asiye pek acı. Anlışın için bir tevhid var ki sana verilmiş, yedi cehennemin kapısını kilitlemiş. Bu tevhid İsa'nın söyleyip kalbe tasdik olmak şartıyla <gülüyor> Lisanem söylediğim, kalbinde yoksa münafıksın, kalbinde var lisanında yoksa zahirde müminlerin gözünde çirkin sintahir yorular seni. Müminin içi ve dışı bir olacak, Ölü ödüz sözü bir olacak, özünden gelecek, gözünden gelecek, gözünden gelip özünden gelmezse münafık olur. Bilal zâlik müminlere, onun için bir nehir, Her nefis ölümü tatıcıdır diyor, tatmak, tatmak yani, yok olmak değil. Gözlerinden nihan olmak. Fakirliğini fakir biliyordun kendini zenginliğini de sultanını Allah sana bildirecek Ölümle beraber. Nasıl usta mal olmasın? Mesela misal veriyorum size. Basit bir misal ki herkes anlayabilsin yani. Alimler, bilgiler, onlar bizi hoş görürsünler. Çünkü kelamınla alakalı kadar herkese iyi seveyim lazım olmak için. İki adam yatıyor. Daima size bunu şeyine veririm. İki adam bak. Birisi mesela Şartonda Gilton'da bilmem park otellerinde Bir tane işte köprü altında. Dünya için bunların numarayı verebilirim yani. Biri serseri köprü altında taşısın yatıyor. Her oyuncu iç gece falan böyle. Sekir bir insan. Kimseyi kınama sakın ha. ama Onu gördüğün vakitte Allah'a şükrayla ya Rabbi bana bunları nasip etmedin diye. Hani birden her şey gibi olma. Hemen ayna gibi ayağ olma. Efendim ben yapmadım, yapmadın ama yarın yapmayacağın ne malum? Yarın ne olacağımız malum değil. Nice Arifleri biz gördük ki başka türlü ahvale döndüler. Nice fasıkları gördük ki hepsi birer oldular. Ve bir kimsenin mazileri uğraşma. Bak yine bir adam şetî bir adam dışına bak senin sofuluğuna bakmayacaksın deme. Tövbeler masabakı temizler. Yani masabaktan müradığımız geç, geçmiş günahları temizler. Resulullah sultan-ı enbiya Burhan Asriye, Habibi Huda Efendimiz Hazretleri, et-tâirin e-zembi temellâ Günahına tövbe eden, günahı işlememiş gibidir. Affolun. Allah afile bırakmaz bazen. Kendini sevdirirsin, Cenab-ı Hak sorar. Meleklerine bunun ne kadar günahı vardır. Estağfurullah. Allah onun günahını bilmiyor manasına değil. Sana bana anlatmak için sorar meleklerine. Biz öğrenelim diye. Ne kadar günahı var. Ya Rabbi, 100 milyon günahı varmış. Affettin der Cenab-ı Hak. Sonra gene sorar. O yüz milyon günahını tövbesinde sabit olduğu için o yüz milyon günahını sevaba çevirler Allah. İbātül İbātullah ise Allah seyâdî hasanat edildi Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah ne Göğün Allahla olsun. İslam da öyle. İslam masabakı temizler. İslamda evvel yapılan suçlar, kötülükler filan bir tevhid ile bir tevhid ile bir tevhid ile. Ömründe bir devirdebildinse kurtulunlardın ateşten. Efendi ben yüz bin ya yüz bin ama o yüz bin içinde bir devir için devir diyorsun. Seksen sene namaz kılarsın, bir namaz için namaz kılarsın. Seksen sene sec sec secde edersin Allah'a bir secde için secde edersin. Bildiğin gibi il hadis adı resim. İptal mesi kabul oldu ki, Onun için Süleyman Çelebi'nin övünde de gitti kez Allah diyece sevkilen insan döküldü cümle günah misli, ya Hazan? Dediğini sevdi imleti oldu. Kimse Bir mümin kardeşini iyi dinle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber verdi. muhbir sadık. Sözünde sadıktır. Sözleri gün gibi çıkıyor. Göreme, köreme, saadet, izzet istiyorsan İslam'a gir. Tövbe et. Allah'ın ibadetinde bulun. Hz. Muhammed'in çizdiği yoldan yürü. Ben Muhammed'ten dahil ol. Cemale, rıdvana, rızaya nail ol. Resulullah'a uymayanlar zelil oldular, şefir oldular, hem dünyada hem ahirette. Onun için Hz. Muhammed'in boyası ile boyan. Muhammed'in kokusunu duyur sallallahu aleyhi ve sellem. Ona aşk ve muhabbet ile bağlan. Ona bağlananlar, onu serenler mahrum olmadılar. Bab-ı boş dönmediler. Hatta bir adamın ibadet ve taatı olsa, yerden semavata kadar, içinde muhabbeti Muhammediye yoksa, o ibadet onun başına vurulur. İlle Muhabbet-i Muhammediye. İlla Resulullah'a bağladık. İsmini işittiğin vakitte salatu selam oku. Aline, ehli beytine, ay kalbin titresin Resulullah üzerine. Necat'in odur, felahın odur, kurtuluşun odur, cennetin odur, cemalin odur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberine çok bağlanacaksın. Efendim ben peygamberi okudum. Nerede okudu? Mekke'den Medine'ye gitti, orada kadınlarına ev yaptı, sonra orada on üç sene kaldı, sonra ve bu peygamber okumak değildir. Resulullah'ı bilmek için Allah kapısına müracaa etmek lazım. Allah kapısına varmak için Muhammed'in yolundan gitmek lazım. Resulullah'ını o vakit öğretecekler sana. Sessiz, sözsüz, sedasız, harfsiz, kalbine bir futuhat nazil olacak. Bir safa ayıracak, o vakit Fahri-i öğreneceksin bir miktar bir şey. Peygamberi hakkıyla hakikat-ı Allah'tan başka hiçbir kuvvet bilmedi. Allah yarattı, Allah bildi. Kullar hepsi peygamberi tarif ettiler, kendi görüşlerini söylediler. Peygamberi söylemediler, sallallah. Esap da öyle. Resulü tarif ettiğin ibahalar, icma'yı herkes gördüğünü söyledi. İslam da öyle. Müştehitler, imamlar hepsi İslam'ı tarif ettiler. Herkes kendi görüşünü söyledi. Tertemiz ne kadar söyledi, vereni ilme kadar söyledi. İçine gir ki bilesin. Hak sende sen neredesin? Hakla beraber olaksana İslam'ın tadını, lezzetini duyuracak Allah. Namazdan eza duymayacaksın. Namaz kılmakta üşenmeyeceksin. Abdest salmayı seyre seve canına minnet bileceksin. Hak için kendini ateşe atacaksın. Bildiğin gibi diyor hadise. Bildiğin gibi diyor öyle. Ateş gördüğün nur olur. Sen Allah'a halil ol Marimin halil İbrahim aleyhisselam Allah'a halil idi. Allah dostuydu. Allah narından bu doğuyor doğar. Bilmiyor musunuz? İşdin eshabı okuyordu. Eshabu uktud işdin i buluyor oku Kur'an-ı Kerim'de. Eshabu uktud yani bir hükümdar vardı zalim müminleri derdi ki bu puta tapınız sana şimdi bir şey yok. Sen serbestsin güzel. Senin putun benim putum kalbimizde şimdi. Putu kalbinden kır çıkar. Hak'tan gayri ne varsa kalbinde senin putundur o. Yalnız mücerret, şeyi zannetme putu, ya, o totemi zannetme put diye, babut diye. Kalbinde haktan başa neye muhabbet ediyorsan o senin putundur. O perdeyi kırmayınca, o perdeyi yık, yırtmayınca Hak'la mülakat edemez. Kalbini mücerret Allah ve Resulüne hasedeceksin. Allah'ın muhabbeti, Muhammed'in muhabbetidir. Muhammed'in muhabbeti Allah'ın muhabbetidir. Allah Muhammed'in en vakitte her şeyin fedaya hazır olacaksın. Gözünü budaktan sakınmayacaksın. Ateşe girerse ateş nur olur, su seni boğmaz, bıçak seni kesmez, hepsini Kur'an bunun vermekte. Ne su bulmaya kadirdir, ne ateş yakmaya kadirdir. Onlar sebeptir, müsebbi ve hakiki Hazreti Allah'tır Celle Celaluhu Hazretleri. Ah. Kaç defa söyledik, Nehmud attı İbrahim'i nara, yaktı mı? Yakmaz. İbrahim peygamber oğlu İsmail'i kesmek için bıçağı gırtlağına vurdu, kesdi mi? Kesmez. Hazreti Musa Gurdu şeyi asayı, deni İsrail'i bak bahre e soktu Kızıldeniz'e yani. Kızıldeniz, Firavunları boğdu, Firavunileri, deni İsrail'i boğmadı. Senin gibi, benim gibi değil de, benim gibi dediğiniz gibi değil, biz de muhayyeriz biz. Yaparız, yapmayız. Tekalifimiz, Allah serbest var. Onlar mecbur ya, hakkın emrine Allah ne derse onları öyle derler. Ateşe yak, yakat Yakma, yakmaz. Şimdi haber vereyim sana. O kafir iman eden müminleri ateşe atardı. Müminlerin birçokları, müminlerin birçokları efendime söyleyeyim, bu ateşte yandılar. İmanlarından dönmediler. Sen bedava buldun imanı. Camiye gelenleri vurmaya kalksalar, dövmeye, cami terk edecek misin? Elbette terk ederim. Ya. Onlar terk etmediler. Hatta ashab-ı kiram efendilerimiz hazaratının, Hz. Muhammed'i inkar et, yoksa senin gözlerine bu şeyi sokarız, tikenleri deyip, Gözlerine tiken sokuyorlardı esabı ı kiramı. Onlar gene ve Muhammed'in illa rasul diyorlar. Aa. Aa. Müminlere gene diyorlar ki, Hz. Muhammed'i inkar eyle. Bir ayağını bir deveye bağlıyorlar, diğer ayağını bir deveye bağlıyorlar. İki ayrı tarafa develeri hayliyorlar, ortasından Müslüman'ı yırtıyorlardı öyle. Gene ve ma Muhammed'in illa rasul diyorlardı. Böyle bir korkuyla karşılaşırsan, böyle bir şeyle, hukukatla imandan dönecek misin, soruyorum sana. Allah sizi Mansur'u Muzaffer bizi elisin, diyeceksin yani. Evet atıyorlardı ve müminler yanıyorlardı. En son da bir, bir kadına getirdiler. Kadının kucağında çocuğu vardı. Oku Kur'an'dan Sure-i Buruş'ta Eshab-ı Uhdud'un kıssasını. İbet olsun sana. Allah onları sana hikaye olarak kıssa etti. Okuyup da uykum gelsin baktım geçsin diye değil. Amil olasın diye söyledi Allah onları sana. Öyle yapasın söyledi. Öyle yapasın diye söyledi dindirin sana izin kadını getirdiler. Kendin başına kucağında memesi memesinde yavrusu vardı. Bir de elinde çocuğu vardı. Evler çocuğunu attılar büyük çocuğunu. Kadına dedi ikincisini kucağından yavruyu zorla çektiler evladını. Onu da atış attılar. Kadın düşün bu o evladının bu halini imanımı ketmediyim dedi. İmanımı gizleyeyim dedi yani. Zahiri putacığı edeyim kurtarayım kendimi. Fakat çocuk ateşten haber verdi. ''Ade! bunlar dil, gülzar burası! Sakın ha! Atla gel buraya, cemmet burası!'' dedi. Bunun üzerine bunu duyan müminler hepsi ateşe atıldılar baştan aşağı. Kafir de ya, bunlar ne biçim şey? Ateşe atıyorlar kendilerine.'' diye. Senin aba heyzan da böyle ateşe atıldı ama manasıydı kalıpları ayrı ayrı. Avrupa'da sen nerede durdun? Kafirin ateşine göz geldin ve kendini ateşe attın Aba-i Çanakkale Harbi. İşte istiklal muharebesi. Neden bu? tevhidin i nuruyla. tevhid nuru gitti mi hayvan gibi oluruz. Hayvandan daha en nâhı oluruz. İş tevhidin i nurunda. Ya sen unuttun, haberin yok senin bir şeyden. O hamile kadınları getiriyorlar, yakın zamanda yani, Bu sene söylüyorum, çok uzak değil, onlardan ateşe atıldırlardı öyle. Karınlarımı yarıyorlar, çocuklarını, Müslüman çocuklarını süngeye geçiriyorlardı. Bir arkadaşım var, yaşım müsait, düşman diyor, selaneye girdi vakti bir selanekteydi, yemin etti, bizi kömürlüğe kapattılar dedi. Biz kömürlükten baktık, her düşman askerinin üstündüğünde bir Müslüman çocuğunun şeyi vardı dedi. Ahmak beyinsiz tevhidi vahdeti bozma, sen şu mezhef sensin, sen bu renktensin diye ayırmaz kafir gelirse. Senin en büyük kabahatin Müslüman olmandır. Hiç, meselelerden birbirine bakmaz kafir geldi Evvela seni parçalar evvela böyle, evet. müminleri parçalar da öyle. Muhtelif fikir atar, müminleri birbirine düşman eder, sonra gelir hepsini birbirine keser. Misalini vereyim hadi, geçmeden söylemeyeceğiz, daha güzel. İki koç dövüşür, iki koç dövüşüyor. Kurt da dağdan bakıyor. Bakmış bakmış ağzının sularını yalayarak demiş ki, dövüşün dövüşün. Yorulun ben şimdi gelirim, ben size ikinizde yarım demiş. Yapın siz önümüzdeki ülkeyi. O da koç, o çünkü. Onun için bırak bu kafaları. İş değil bunlar. Sen Muhammed'den ayrılma. Sen bu toprakta oturuyorsan Resulullah'a ne yürüs Kur'an ol. Çünkü o bin sene evvel haber vermiş, söylemiş. Ey müminler, dinimiz Kostandene'yi fethederiz demiş. Onun emriyle gelmişsenin al aicadın buraya. Onun emri olmasaydı gelmedin. Kostandene'nin işin vardı senin. Alamazdın burasını. Alsan da buranın halkından olurdun. Buranın kulü olurdun. İşte bizden evvel geçen Türkler, Bulgarların nasıl Türktür. Misal olarak vereyim size, kitabı olarak söylüyorum yani. Finler Türktür, Macarlar Türktür. Ama bunlar ne olmuş? O medeniyetin tesirinde kalarak Türklerini kaybetmişler. Kim Macar, kim Bulgar, kim Finli olmuş. Herhangi millet, bir yana Türkiye'ye maz konuşmuyorum. İslam, Muhammedilik, Tevhid nuru, Ehl-i İslam'ı, Dünyanın narsus gibi yani, demir karalar gibi, kurşundan karalar gibi meydana getirilmişti. Bunu bozarsak sonra pişmanlık payla vermez. Vaktiyle söyledi söyledi, söyledi. ülemana da yobazlar diye onların çeneli kırdılar taşlar. Sonra düşman gelince Rumeli elini alınca, düşman o vakit başlarına taşı vurdular ama işten geçmişti artık. O gitti bitti. Tamam kaldı. Annenin babanın kader kıymetini bil. Yakın zamanda ruhunu Allah kabz eder, sonra kalırsın ama faydası olmaz. Ah annecim dersin ama faydası yok. Ah babam dersin faydası yok. Acaba anlatayım misal olarak söyledim sana yani. Ey müminler, misal misalini veriyorduk. Birisi köprü altında yatıyorsa serpseri. Hel oyuncum hel oyuncum be. Ona da az öyle söyledim ayıklama. Resulullah buyurdu ki bir mümin diğer bir mümini, dikkat buyur. Bir mümin diğer bir mümini bir ayıptan dolayı yaptığı gibi kabahattan dolayı ayıplarsa eğer Ayıplıyan mümin o günahı yapmadan gitmez ahlede. Ve karim nebiyyü aleyhissalatü vesselam men a'yara ahu fakat vaka'atî nefsim. Muhakkak suyette, nefsimde boya konulur. Ayıp, <gülüyor> Ayıpkade mi cennetin Cemiyetin Çünkü dört şey bizim şaarımız olmuş ki İslam'a muhalefet. Allah'ın isteğine muhaliftir. Peygamberi üzer bu. umuyorla konuşuyor, Müslümanlara idare ediyor. Ben yiyeyim, sen yeme, ben iyiyim sen fena. Düsturumuz bu bizim. Halbuki öyle değil. El arpa, ben saman, el yakşi ben yaman diyeceksin.